Üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmed'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul olan Şemi ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. İşte bu hadise kat'iyen delalet ediyor ki o yağmur Hizmeti Kur'an ile münasebettardır. O rahmeti âme içinde bir hususiyet var. Sure-i Yasin anahtar ve şefaatçi oldu.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 Birden o güneş altında her birimizin ellerine yedi sekiz damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar yirmi otuz gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur duası anında dua eden her ele yedi sekiz damla düşmesi gösteriyor ki, bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki, ''Bu bir işaret ilahiyedir. Cenab-ı Hak manen diyor ki, ''Ben duayı kabul ediyorum.''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 Çünkü hadisçe sabittir ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam görülen rüyada şeytan o rüyaya karışamıyor. Bu rüyayı sadıkadan her biri, gerçi rüyadır, delil ve hüccet olamaz. Fakat her birinin aynı mealde ittifakları bir müjde veriyor ve Risale-i Nur'un makbuliyetine ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın daire-i rızasında bulunduğuna bizlere kanaat veriyor. Ez cümle Birincisi Risale-i Nur şakirtlerinden rıza görüyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam camide Hazreti Ebubekir Sıddık Radıyallahu anha emre diyor. Çık hutbe oku. Ebubekir Sıddık koşarak minberin en yukarı basamağına kadar çıkar, hutbe okur, hutbe içinde cemaat eder ki bu söylediğim hakikatların izahatı 29. sözdedir. İkincisi Risale-i Nur'un şakirtlerinden Osman Nuri diyor ki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 ''Dayandığı vaziyetten doğruldu. Ben de ağlayarak uyandım.'' Üçüncüsü, ''Risale-i Nur şakirtlerine köşkünü tahsis eden Şükrü Efendidir. Rüyada ona diyorlar ki, ''Senin o köşküne Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmiş. O da koşarak gidip Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı çok nurani ve sürurlu bir halde bulup ziyaret etmiş.'' Dördüncüsü, ''Risale-i Nur şakirtlerinden nazmidir.''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 O saatten 10 dakika evvel hem 19. mektup hem Miraç Risalesi ayrı ayrı tashih ediliyordu. 19. mektubun 150 sayfesi içinde bir tek sayfede kuru direğin ağlamasından bahis var. Miraç Risalesi'nde 600 satırdan bir tek satır ondan bahseder. Muhtelif tarzlarda, muhtelif vakitte, muhtelif adamlar, muhtelif kitaplarda birden bir tek sözü söylediklerini ben işittim. O da kuru direğin ağlamasıydı. Her biri iki kişiden ibaret, iki kısım tasihçiler, aynı kelime üstündedirler, o kelimeyi söylüyorlardı. Ben hayret ile dedim, iki taraf da bir kelimeyi söylüyorsunuz. Sonra baktık, miracın tasihi aynı kelimeye geldiği gibi, 19. mektubun tasihi de aynı kelime üzerindedir. Biz hazır olanlar, şüphemiz kalmadı ki, 7 yaşında Meliha'nın 7 çocuk bahsine tevafuku, ve bu iki kısım musahihlerin aynı kelimede ittifakları, o mucizat-ı Ahmediye bahsinin bir kerametinin bir şu ağıdır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın mektubuyla münasebettar üçüncü bir tevafuk. Milas'tan gelen ve oraya gönderilen kitapların listesini bir sebebe binaen saklamak lazım gelmişti. Üstadım bu listeyi saklamak için bana verdiğini biliyormuş.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 bu mektubu nebeviyenin gelmesine bir istikbal ve bir işaret idi. İşte o günlerde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam rüyada Risale-i Nur'la münasebettar görülmesi ve mektub da aynı vakitte gelmesi, o günlerde tehlif edilen hastalara ait 25 devai maneviyeyi beyan eden 25. Lema ve iktisada ait 19. Lema,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 Nasıl ki Risale-i Nur'un bereketi yüzünden rahmeti ilahiye yaz ortasında bir bahar getirdiğini kanaat verecek emareler ile görmüştük, öyle de bu kış ortasında Risale-i Nur'un bereketi yüzünden bir güz mevsimi olmasına bir vesile olduğuna kanaat ettik. Hem Risale-i Nur eczasından İktisad Risalesinin telifine çok yakın bir zamanda Üstadam’ın maişetindeki iktisadı ifrat derecesine girmişti.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 Topal Şükrü Efendi namında ehli kalp ve Isparta'nın bir medar fahri olan zatın kerametkerane buraca meşhur bir şiirini gördüm. Getirip arkadaşlarıma gösterdim. Dedim bu zat, bu dalaletli zamanımızdan bahsettiği gibi, bir fıkrası da harbi umumiden bahsediyor gibi görünüyor. Çünkü bu şiirinde diyor, ''Aferin çarha ki çattırdı kuduzu kuduza.'' Yani bütün dünya kafirlerini birbirine musallat ettirdi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 ''Ya ileri, ya geri, takrib ederim 3.30'a.'' Kendi tefsir ediyor. Yani 33'e, şiddetli kafiyesini mürat için 33 yerine 3.30 demiştir. Hem harbi umumiye işaret ettiği fıkrasıyla, dinsizlik düsturları, kanunları, o asır çarçısında hükmettiği fıkrasının ortasında şöyle diyor. ''Eriş ey avn şeriat! Eriş ey muhiddin.